Yine Ali Hoşafçı kitabının kitabının 116'da sayfa 116'da diyor ki ayetin şumuründe gördüklerini ifade eden Hoşafçı sayfa 131'de diyor ki yani ayet 116'da ayetin şumuründe ne gördüklerini ifade ediyor. 131'de de diyor ki Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak için vesile aramak, bu maksada götürecek her türlü meşru yola başvurmak demektir. Yani e, ayetin sözde kendisine göre ayetten anladığını söylüyor, tefsirini yapıyor ve diyor ki Allah'a yaklaşmak için vesile aramak, bu maksada götürecek her türlü meşru yola başvurmak demektir. Tabi bu meşrudan eğer onun kastı Salih amellerse, Kur'an ve sünnetin belirlediği e, taat yollarıysa buna diyecek bir sözümüz olmaz. Ancak inşallah onun zat ile tevessüle çağırdığını bildiğimiz için hiç de bunun iyi niyetli bir şey olmadığını ve bidata davet olduğunu da görmekteyiz. Zat ile tevessül ve ölülerden dua veya medet istemek bu maksada götürecek meşru yollardan değildir. Zat ile sül ve ölülerden dua veya medet istemek, bu maksada götürecek meşru yollardan değildir. Nebi aleyhissalatu vesselamın ve selefin böyle bir şeyi yapmamış olması, ayette görmeye çalıştığınız şumuldan önce gelmekte ve onu tahsis etmektedir. Yani ayetin şumurunu yitiriyor, aksine ayeti tahsis ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ashabım uygulaması. Ve diyor ki zira burada zikrettiğimiz ayetlerde vesile kelimesi genel anlamda zikredilmiş ve kişiyi Allahu Teala'ya yaklaştıracak vesilenin ne olduğu hususen zikredilmemiştir. Devamla diyor ki demin dedim ya size davete kapı açacak ve şey, pardon bidata kapı açacak ve diyecek ki en son bunu tevil edecek ve ayetin şumulünden ne kastettiklerini burada daha iyi ifade ediyor. Diyor ki bizim burada zikrettiğimiz ayetlerde vesile kelimesi genel anlamda zikredilmiş yani buradan vesileden kasıt diyor geneldir. Hangi vesile olursa olsun yani kendine göre meşru vesile nasıl bir vesile olursa olsun ve kişiyi Allahu u Teala'ya yaklaştıracak vesilenin ne olduğu ayette hususen zikredilmemiştir. Yani ayette hususiyet yok diyor. Yani bir kayıt söz konusu değil diyor. Dolayısıyla ayet geneldir diyor. Şumurludur diyor. Bunun içerisine diyor. Vesile olabilecek türden her şey girmektedir. Hoşafçı hoşafçının sözü bu. Zikredilen ayette vesilenin genel ve mücmel olarak zikredilmesi, diğer ayetlerdeki namaz, zekat ve hac emirlerinin ayrıntıları belirtilmeden, genel ve mücmel olarak zikredilmesi gibidir. Onların beyanını Nebi ve Vesselam öğretip tatbik ettiği gibi, bunun beyanını da yapacak olan O'dur. Diyor ki, o halde, Buradaki vesile tek bir şey değildir. Kulu Rabbine yakınlaştıracak ve ilahi huzurda kabul görmesini sağlayacak her şey vesilenin içine girmektedir. Yani Hoşafçı'ya göre her şey her şey vesile kapsamına girmektedir. Hangi amellerin kulu Rabbine yaklaştırıp ilahi huzurda kabul ve sevgiye mazhar edeceği ancak ve ancak Rab Azza ve Celle'nin bildirmesiyle bilinebilir. Bizim ona cevabımız, bizim ona cevabımız, biz diyoruz ki, hangi amellerin kulun Rabbine yaklaştırıp ilahi huzurda kabul ve sevgiye mazhar edeceği, yani Allah Azza ve Celle hangi amelden ötürü kulun kendisine yaklaşacağını ve ondan razı olacağını ancak Rabbimizin bildirmesiyle bilinebilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zat ile tevessülün veya ölülerden dua istemenin sözü edilen vesile içine girdiğini bizlere bildirmemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten zat ile tevessül etmeyi veya ölülerden dua isteme gibi davranışları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yaklaştıracak vesileler arasında saymamıştır. Allah'a yaklaştıracağı iddia edilen bu tür bir uygulamayı ne kendisi ne de sahabe tatbik etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir uygulaması söz konusu değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve O'nun sahabesi de ne herhangi bir ölüden Allah'a dua etmesini herhangi bir ölüden istememiştir veya zat ile tevessülde bulunmamışlardır. Dolayısıyla bu tür bir uygulama ayette geçen vesilenin içine girebilecek şeylerden değildir. Dolayısıyla وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ ayetini ayetini ona yaklaşacak vesileler arayın ayeti içerisinde zat ile tevessülü görmemekteyiz. Ve devamla diyor ki Ali Hoşafçı ayette haslık veya tahsis yani belli bir tahdit sınırlandırma yok. Ayette böyle bir tahsisin olması her zaman lazım değildir. Sünnet Kur'an'ın umum, umumunu tahsis, mut, mutlakını takiyit, mücmelini de beyan eder. Dikkat edelim buraya. Hoşafçı diyor ki ayette haslık veya tahsis söz konusu değil, sınırlandırma yok. Yani ayet dememiş ki buradaki vesileden kasıt namazdır veya doğrudur. Ancak burada o yüzden bu kadar tefsir alimimiz dedi ki bundan kasıt salih amellerdir. Demediler ki salih ameldir. Salih amellerdir. Ve biz de diyoruz ki, ayette böyle bir tahsisin olması her zaman lazım değildir. Sünnet, Kur'an'ın umumunu tahsis, mutlakını takit, mücmelini de, yani kapalısını da beyan eder. Burada terk-i sünnet, Ayette sayılan umumu tahsis etmekte ve mücmeli beyan etmektedir. Ayetin umumuna sokuşturulmaya çalışılan tatbikatları uygulamayıp terk ederek bunların meşru olmadığını ve bu emrin şumulüne giremeyeceğini ortaya koymaktadır. Sahabenin de Abbasla Tevessül hadisinde geleceği gibi, inşallah önümüzde gelecek bunlar. Yani biz Tevessülü burada verilen Reddi Allah'a hamdolsun ki kapsamlı, yine kapsamlı bir şekilde ileride gelecek sahabenin Abbas Sadi Allah ne Tevessül hadisinde geleceği gibi mücibi olduğu halde bu uygulamayı terk etmiş olmaları bu sözümüzü teyit etmektedir. Diyor ki yine Ali Hoşafçı o halde aranabilecek vesileler hükümleri farz, vacip, sünnet, müstahap, mendup ve mübah olan vesileler olabilir. Dikkat ediniz bu vesile kelimesini öyle genişletmiş öyle e, efendime söyleyeyim şümurlu olduğuna inanmış ki yine kendisi kitabında o halde aranabilecek vesileler hükümleri farz, vacip, sünnet, müstahap, mendub ve mübah olan vesileler olabilir. Yani siz diyor, Allah'a yaklaşmak için vesile mi arayacaksınız? Siz bunu diyor, farzlarda arayın, vaciplerde, sünnetlerde, müstahaplarda, mendub ve mübah olan bütün işlerde vesile ee, vesile arayınız diyor. Kitap, sünnet, icma ve kıyasla sabit olan farz devam ediyor kendisi. Kitap, sünnet, icma ve kıyasla sabit olan farz vacip, sünnet, müstehab, menduk ve bir kısım mübah vesileler aranması bu ayet içine girer. Vacip veya müstehab olan vesilelerin bu ayetin içine girmesi zaten tartışma olmayan bir konudur. Evet, biz de bunu söylemekteyiz vacip veya müstahap olan farz veya sünnet olan bütün meseleler bu ayetin kapsamına girer. Ancak bizim bundan kastımız salih, salih amel niteliği taşıyan Kur'an ve sünnetin belirlediği ibadetlerdir, salih amellerdir. Ancak iddia edilen tevessül şekli vacip veya müstahap değildir. Madem Gerçekten de Ali Hoşafçı madem sayıyor diyor ki e, bu vesileler diyor farzlarda, vaciplerde, sünnetlerde müstahaplarda aranır diyorsa o halde zat ile tevessülün farz mıdır, sünnet midir vacip midir ne olduğu ile ilgili bari bize bir delil getirseydi bize bir şey söyleseydi deseydik ki zat ile tevessül şudur onu hangi ee, hangi kategoriye koyacak acaba? Gerçekten böyle bir soru sorulsa ee, haklı bir soru olur. Mübahlarla ise doğrudan Allah'a ibadet ederek ona yaklaşmaya çalışmak caiz değildir. Mübahlar ancak ibadete takat için yemek ve gece namazına kalkabilmek için uyumak gibi Allah'a yaklaştıracak meşru amellere sebep ve yardımcı olması niyet edildiğinde ibadet kapsamına girer. Yani mübahların kendisi bizzat yaklaştırıcı sebepler vesileler değildir. Ancak o mübahlara kişi sarılırsa ve bundan kasıt Allah'a ibadet etme konusunda güç elde etmek için bunu yaparsa ancak bu niyeti sebebiyle o kişi. Bu, e, onun bu yaptığı ibadet kapsamına girer. Aynı şunun gibi yani kişinin yemek yemesi yerken fazla yemekten sakınması ancak yerken de Allah'a kulluğa e, ibadete güç yetirebileyim maksadı ile veyahut işte yatmada uyumakta acele ederek işte ben kalkıp da gece namazını efendim dinç bir şekilde kıl, kılabileyim niyeti ile uyuyup dinlenme maksadıyla ki gece namazını ifa edecek bunu yapmakta kendisinde güç bulabilmesi için bu niyetle kişinin uyuması mübah ve bu niyetle uyuması aynı şekilde ibadet kapsamına girmektedir. Ayrıca iddia edilen tevessül şekli meşru olmadığı için bidat kapsamına girmektedir. İdda edilen tevessül meşru bir tevessül şekli olmadığı için o zaman böyle bir tevessül şekli bidat kapsamına girmektedir. Bidatlar bid ise işlerin en şerlerindendir. و شر الأمور محدثاتها و شر الأمور محدثاتها yani iddia edilen tevessül şekli mübah bile değildir. İddia edilen tevessül şekli mübah bile değildir. Ve devamla demekte ki hakkında lehte ve aleyhte delil bulunmayan mübahlar da ameller sadece niyetlerledir ve kişi için niyet ettiği vardır. Hadisi gereğince kimi zaman mendup veya müstehap olurlar. Hakkında lehte ve aleyhte delil bulunmayan mübahlar, ki kendisine göre, <gülüyor> lehte veya aleyhte bir delil yokmuş zat ile tebessül konusunda. Diyor ki, hakkında lehte ve aleyhte delil bulunmayan mübahlar da ameller sadece niyetlerledir ve kişi için niyet ettiği vardır. Hadisi gereğince kimi zaman mendup veya müstehab olurlar. Yani diyor ki, bir mübahla ilgili lehte veya aleyhte delil bulunmadığı zaman ve ameller de sadece niyetler iledir hadisini de dikkate, et, dikkate alındığı zaman kişi için ancak niyet ettiği şey vardır diyerek maalesef bu bidatlere bir yol bir meşruiyet kazandırma gayreti içerisinde onu görmekteyiz hakkında lehte veya aleyhte delil bulunmayan şeyler eğer yeme içme gibi Zair eşyadan olan şeylerse ancak o zaman bunlara mübah denir. Açıkladığımız şekilde meşru amellere yardımcı olması babından kurbet sayılabilirler. Yani az önce söylediğimiz işte ibadet için uyumak, ibadet için güç yetirebilmek için yemek içmek gibi. Yine ancak hakkında lehte ve aleyhte delil olmayan şeyler, hakkında lehte ve aleyhte delil bulunmayan şeyler, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ibadet ve taat olarak yapılan amellerden ise, bunlar bid'at ve sapıklıktır, yani dalalettir. Zira bid'at lehte delil bulunmayan, Aleyhde de delil olması gerekmeyen ibadet türü işlerdir. Bidat lehte delil bulunmayan yani ne demek? Bir bidatın bidat olması için onun lehine bir delilin bulunmamasıdır. Yani onun varlığını ortaya koyan bir nas olmadığı için o şeyin kendisi bidattır. Bidat kapsamına girer. Aleyhde de delil olması gerekmeyen aynı şekilde o bidatın yok olduğunu haber veren bir nafsa da ihtiyaç yoktur. Yani bir şeyin bid'at olabilmesi için onun lehinde bir delil olmaz, aleyhinde de bir delile gerek olmaz. Bunlarla Allah'a yaklaşmaya çalışmak, Allah'ın izin vermediği bir din icat etmektir. Bunlarla Allah'a yaklaşmaya çalışmak, Allah'ın izin vermediği bir din icat etmektir. Yani bid'atlerle Allah'a yaklaşmaya çalışmak, Allah'ın izin vermediği bir din icat etmektir. Dolayısıyla insanı Allah'a yaklaştırmazlar. Ondan uzaklaştırıp ateşe yaklaştırırlar. Sayfa 136'da diyor ki devamla, Bu ayet çerçevesini çizdiğimiz, vesile ve tevessülün de meşru olduğunun bir delili olup imanla amellerle ve şahıslarla tevessül etmeyi dahi içine alır. Allahu ekber. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Yani sözdeki çerçeveyi çizdik diyor. Allahu ekber. Yani sen gel bir de efendim fasit yorumlarla, fasit kıyaslarla ortaya bir çerçeve çıkar ve şu sözünle bunu destekle. Biz bu kadar e, müfessirden söz naklettik ve bizim selefimizin, ashabımızın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında bunların olmadığını ifade ettik. Ve bununla beraber e, kalkıp diyor ki sayfa 136'da bu ayet çerçevesini çizdiğimiz vesile ve tevessülün de meşru olduğunun bir delili olup, İmanla, amellerle ve şahıslarla tevessül etmeyi dahi içine alır. Tevessül deyince her ikisi de hemen akla gelir demiş. Yani biz diyor tevessül dediğimizde sizin aklınıza hemen şu gelsin diyor. Zat ile tevessül, efendim salih amellerle tevessül şeklinde böyle bir kapsam içerisine almakta bunu Ali Hoşafçı. Peki... Çerçevesini çizdiğiniz tevessül ve vesilenin bu maksada götürecek meşru bir yol olduğunu, kulu Rabbine yaklaştırıp ilahi huzurda kabul ve sevgi görmesini sağlayan şeylerden biri olduğunu nereden çıkardınız diye Ali Hoşafçı'ya sorarız. Biz deriz ki çerçevesini çizdiğiniz tevessül ve vesilenin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 Çerçevesini çizdiğiniz şeyin Allah'a yaklaştıracak meşru vesilelerden biri olduğunu ispat edin de ondan sonra onun bu ayet kapsamında emredilen vesilelerden biri olduğunu söylersiniz. Yani deminden beri diyor ki ayetin kendisinde tahdit yok diyor. Yani herhangi bir e, sınırlandırma söz konusu değil, bir hususiyet söz konusu değil diyor. Kendisi getiriyor bunu ondan sonra diyor ki bu... İmanla, amelle ve şahıslarla tevessül. Peki bunun şahıslarla tevessül olduğunu nereden çıkarttık, çıkarttınız? Vebteku ileyhil vesile ayetini burada böyle bir tahdidi nasıl yaptınız? Kendisi henüz zat ile tevessülü Allah'a yaklaştıracak meşru vesilelerden olduğunu bir kere ispat edememişken onun bu ayet kapsamında emredilen vesilelerden biri olduğunu bırakın bunu söylemesini yani henüz zat ile tevessülü de kapsadığını bu ayetin ispat edememişken bu ayetin e, ondan sonra bu ayet kapsamında emredilen vesilelerden biri olduğunu Ondan sonra söylesin, İman ve salih amellerin bu ayet kapsamına girdiği açıktır. Zira bunların bizi Allah'a yaklaştıracak vesileler olduğunu kitap, sünnet ve icma ile biliyoruz. Peki siz şahıslarla tevessül etmenin bizi Allah'a yaklaştıracak vesilelerden biri olduğunu ne ile bildiniz? Dikkat ediniz, İman ve salih amellerin bu ayet kapsamına girdiği gerçekten açıktır. Zira bunların bizi Allah'a yaklaştıracak vesileler olduğunu kitap ve sünnet kitap sünnet ve icma ile biliyoruz. Peki siz Ali Hoşafçı'ya diyoruz ki peki siz şahıslarla tevessül etmenin yani zat ile tevessülün bizi Allah'a yaklaştıracak vesilelerden biri olduğunu ne ile bildiniz de ayette emredilen vesilenin kapsamına gireceğini söylüyorsunuz. Oysa bu onların kuruntularıdır. De ki eğer doğru sözlü iseniz getirin delilinizi. Yani in kuntum Eğer doğru söylüyorsanız haydi bizlere delilinizi getirin. Biz de hoşafçıya diyoruz ki eğer sen doğru sözlü isen bize delilini getir, bize hevanı getirme, fasit te tevilini getirme fasit kıyasını getirme. Sen bu işten ve vetteb'un illa zann ve ma Ayette de buyrulduğu gibi zan ve nefislerin hevasına uymaktan başka bir şey görmüyoruz. Bizler ise Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın ve salih selefimizin terk etmiş olmasıyla çerçevesini çizdiğiniz vesilenin bizi Allah'a yaklaştıracak şeylerden olmadığını dolayısıyla Ayetin bunu kapsamadığını kesin olarak biliyoruz. Eğer bu meşru ve hayırlı bir iş ve gerçekten Allah'a bir vesile olsaydı bizden önce onlar yaparlardı. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın terk ettiği salih selefimizin terk etmiş olduğu bir şeyi bizler de terk ederiz. Ve onların yapmadığı bir şeyi yapmayız. Ve onların bunu yapmamasıyla zat ile tevessülün Maide suresi 35. ayet kapsamına girmediğini çok iyi bilmekteyiz. Eğer bu iş meşru ve hayırlı bir iş olsaydı mutlaka, mutlaka bizden önce şerefli ashabımız, selefimiz bunu yaparlardı. Kesin olarak bildiğimiz bir diğer şey de çerçevesini çizdiğiniz vesilenin bid'at ve dalalet olması vecihiyle sizi Allah'a değil efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın açık buyurunda olduğu gibi ateşe yaklaştıran bir vesile olduğudur. Yani besharral umuri muhtesatuhha ve kullu muhdasetin bid'ah ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalaletin finnar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve haber verdiği gibi sizin çerçevesini çizdiğiniz bu vesilenin bid'at ve sapıklık olduğu Göz önünde bulundurulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü ve haber verdiği gibi ateşe yaklaştıran bir vesile olduğunu bilmekteyiz. Bir de şunu söyleyelim ki vesile deyince çerçevesini çizdiğiniz şey sadece sizin aklınıza gelmektedir. Bizim değil. Siz kendinize göre bir çerçeve çizdiniz. Halbuki bizim inancımızda ibadetlerin çevresini, çerçevesini Kur'an ve sünnet çizmektedir. Çerçevesini çizdiğiniz şeyin Allah'ın istememizi emrettiği vesileden olduğu Nebi ve Vesselam ve sahabenin aklına da gelmemiş ayetin tefsirini yapan ismini zikrettiğiniz seleften ve haleften müfessirlerin akıllarına da gelmemiş. Yani öyle bir çerçeve çizmiş ki hoşafçı öyle bir çerçeve çizmiş ki bu çizdiği çerçeve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aklına gelmemiş böyle bir çerçeve çizmek, ashabın aklına gelmemiş, selefimizin aklına gelmemiş ve deminden beri ismini, ismini zikrettiğimiz seleften ve haleften bir çok müfessirin aklına gelmemiş ancak koşafçının ortaya çıkardığı, çizdiği böyle bir çerçeve var. Biz ancak ona, biz ancak ona Bakara Suresi ayet 44'te dendiği gibi deriz ki Efele ta'kilûn Nasıl ediyorsunuz? Efele takilun Nasıl ediyorsunuz? Deriz Gerçekten bu akıl işi değildir. Bu Kur'an ve sünnetin naslarına muhalefet edip bid'atı desteklemek ve ihdat etmekten başka bir şey Değildir. Arkadaşlar ben e, okuduğumuz ayet, okuduğumuz ayet Maide suresi 35. ayetle ilgili inşallah onun etrafında döndük. Bu çerçevede Ali Hoşafçı'ya yapılan ve diyi naklettik burada. İnşallah, inşallah önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki derste diyeyim. Ee, Nisa suresinin 64. ayetini Nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi ayetini inşallah yine bunlar bunu aynı şekilde nasıl Maide suresi 35. ayeti kendi hevalarına göre e, açıklıyorlarsa Bu ayette de böyle bir yalılgı içerisindeler Allah Azze ve Celle'den anlayışı Kur'an ve sünnete muhalif kimselere hidayet etmesini diliyorum. Allah Azze ve Celle onlara, onları selefin fehmiyle rızıklandırmasını diliyorum. İnşallah hem bizim adımıza hem onlar adına bu çalışmayı hayırlı ve bereketli olması için Rabbimden bunu murad ediyorum. Burada ben dersi noktalayacağım. Ee, Allah'a emanet olun. وآذي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته